أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدي ذي الأولان هدان الله وما تفقي وعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأولى الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten billi saniyefqehu kavli ve ufevvidu emri ilallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hud suresinin 61. ayeti kerimesinde kaldık ve buradan devam ediyoruz. Önceki dersimizde Nuh aleyhisselam, sonra Hud aleyhisselam, Konu konu tevafuk etti. Şimdi de Salih aleyhisselam'ı Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz ve Vesselam'a bildiriyor. Ve Salih aleyhisselam'ın e, hallerini bize Kur'an-ı Kerim kıssa ediyor. Bismillah ve ila semud semud kavmi. Ehhahum peygamber kardeşleri Ehun nebi. peygamber peygamberin kardeşidir. Peygamber kardeşleri olan Peygamberler silsilesinden, Salih'a, Salih aleyhisselam Semut kavmine gönderildi. Semut kavmi Şam ile Medine arasında Şam ile Medine Münevvere arasındaki hum elline kanu yiskunune meda'inil hajar beyne Tebuk ve Medine yani Tebuk ile Medine işte Tebuk dediğimiz bu Şam'a yakın bir bölgede günümüz tabiriyle o bölgede yaşamışlar bu kavim. Tabi dünyanın ilk dönemleri oluyor. Salih Aleyhisselamın kavmi, Adem İdris Nuhut Salih yani ilk dönem insanları oluyor ve o dönemin insanların ömür ortalamaları 200 ile 700 yılına kadar yaşayabiliyorlar. Boyları uzun. Ve çok da güçlüler. Dağları böyle taşları elleriyle yontuyorlar böyle. Ve taş işlemelerinde şaheser bir döneme ulaşmışlar. Konuşacağız ayrıntıları. Salih aleyhisselam. Kale ya kavmi ey kavmim u'budullah. Allah'a kulluk yapın. Allah'a tapın. Mâ lekum min ilahin gayru. Allah'tan başka ilah yoktur. Huve en şeyekum, yoktan var etti, sizi yarattı minel ar topraktan, topraktan yarattı. Salih Aleyhisselam 20 yaşında Allah Celle Celaluhu ona bir güzellik verdi. Yani çocukken 6-7 yaşlarında akıllı, dirayetli bütün halk Salih Aleyhisselama hayran olmuş. Ve çocuklarına Salih ismini takmışlar. Evladımız da buna benzesin, bunun gibi olsun diye. Ve aynı dönem, aynı ismin konulduğu, belki de dünya efendim e, rekoru dediğimiz en çok aynı ismin kullanıldığı dönem, Salih ismi. Neden? Salih aleyhisselam naif, herkesin işini görüyor, çok akıllı, dirayetli ve herkes... Evet, evladım bunun gibi olsun 20 yaşına geliyor Allah ona bir güzellik veriyor Herkes hayran oluyor Bakamıyorlar güzelliğine Ve 40 yaşına geliyor Allah Celle Celaluhu ona peygamberlik veriyor Cebrail Aleyhisselam Salih Aleyhisselam'a peygamberlik verince Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır Allah'a kulluk edilmesi İşte bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim çok Olayı özet gider Hatta Salih Aleyhisselam'ın dünyaya gelme anında Dağlar seslendiler Allah'ın salih kulu dünyaya geldi Müjdeler olsun diye Ağaçlar seslendi Yani o sesleri duydular Efendim bütün mevcudat böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliş anındaki hadiseler gibi Ve o zamanki insanlar Bahsettiğimiz gibi Taşları taş işlemesini muazzam yapıyorlardı Bunların evvelki kavimleri Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam, Nuh tufanı olduktan sonra Hud Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'ın döneminde çok büyük kargaşalar olduğu, insanlar o Riyad çevresinde, o bölgelerdeydiler. Allahu alem. Oradan çölleri açtılar. Sonra o bahsettiğimiz bu topraklara yakın olan yerlerde At kavmi dediğimiz Hud Aleyhisselam'ın kavmi çok zenginlediler. Büyük imkanlara sahip oldular. Bir önceki derste onları uzun uzun konuştuk. 6000 bin yıl evvel dünyanın başı buralar anlattığımız daha dünyanın ilk dönemleri yani şimdi oradaki hadiselerde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oluyor. Ad kavmi dediğimiz Hud Aleyhisselam'ın kavmi varlık içerisinde efendim azgınlık ve sapkınlık ve batar içerisinde Mevla onları da helak etti. Helak ettikten sonra tekrar... Ee, insanlar çoğaldılar ve burada anlatıldığına göre o meseleleri uzun uzun konuşacağız 4 milyona yakın insanlar oluşmuş ve uzun yaşıyorlar Mevla büyük nimetler veriyor onlara bu nimetler içerisinde Salih Aleyhisselam'ın kavmi e, şehrin girişine dev heykeller yapıyorlar altın yaldızlığı o heykellerin üzerine taç giydiriyorlar ve o heykellerin karşısında böyle efendim günümüzde ne diyorlar saygı duruşu işte yani hürmet ediyorlar saygı gösteriyorlar tapınıyorlar böyle eğiliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bu insanoğlunun resim ve taş heykelleri kutsaması ta Nuh Aleyhisselam döneminde başladı. Nuh Aleyhisselam dönemindeki insanlar aynı şekilde böyle taşlar yaptılar efendim. Ee, ve o taşları kutsadılar O onlara değer verdiler Bir efendim kıymet e, atfettiler Helak oldu Sonra at kavmi dediğimiz Hud aleyhisselam Sonra Salih aleyhisselamın kavmi Ve o kavim Şehrin girişine böyle büyük heykeller yaptılar Şehrin ortasına o, Dedi ki ey kavmim yerlerin göklerin sahibi Allah'tır Allah'a kul olalım ona tapalım. Maalekum min ilahin Allah'tan başka sizin ilahınız yok. Yaratan o. Hu hu o sizi yoktan var eden o. O yarattı. Minel ardı topraktan. Vestamerekum. Size hayat verdi. Fiha o toprakta ev vark sahibi oldunuz. Çolu çocuk sahibi oldunuz. Ve dünya hayatında böyle hayatlar sürüyorsunuz. Festafiru Yaptıklarınızdan dönün. Allah'tan gayrı yollar edindiniz. Böyle azgınlık, sapkınlık içerisinde birçok menhiyatı, fuhşiyatı işliyorsunuz. Vestağfiruhu, <gülüyor> istiğfar edin, Allah'tan af isteyin, sümme tuğbu ile. Sonra pişman olduktan sonra da Allah'a dönün ve Allah'ın emri neyse işte size anlatıyorum. O zaman da namaz var, o zaman da ibadet, taat, zekat var. İnne Rabbi, benim Rabbim kari, kuluna son derece yakın. Mucib duasını kabul edendir. Rabbimiz Celle Celaluhu Semut kavmine bunları bildirdi. Vahum hum ellezîne kânû yeskunû medâinil hacr beyne Tebûk Az önce bunu okuduk. Yani onlar Şam ile Medine mevleri arasındaki o Ürdün topraklarında, o vadilerde yaşıyorlardı. Yani müthiş bir şekilde binalar, evler yaptılar. Binaların üzerine denizler gibi böyle efendim havuz bile denmez. O kadar acayip hayatlar. Huve enşaeküm minel ard. Muazzam bir hayat yaşadılar. İnna Rabbi kariibun mujib, Rabbim son derece yakın ve duaları kabul eder. Ve ibadi anni, kulum benden bir şey istedimi, fe inni gari. ben kuluma yakınım. Ucii <gülüyor> bu icabet ederim, davete <gülüyor> dâi dua edenin duasına izadeani, <gülüyor> kulum bana dua ettiği zaman. Galu <gülüyor> dediler ki, ee, Salih Aleyhisselam peygamberliğini insanlara duyurunca. Onların liderleri, onların ileri gelenleri hatta Cebrail aleyhisselam, Salih aleyhisselama Allah seni peygamber yaptı dediğinde doğru gitti. Baktı ki o bölgenin devlet başkanı diyelim putların yanında böyle neşe içerisinde oturuyor ve kendisine yerlerin göklerin sahibi olan Allah beni peygamber olarak seçti. Bak 40 yaşıma kadar bende herhangi bir şey olmadı. Allah Celle Celaluhu beni Peygamber seçmeden dünyaya geldiğimde sizde gördünüz. Ağaçlar konuştu, putlar yıkıldı. Yani tam o günlerdeydi. Evet biz de ne oldu diye merak etmiştik. Bak böyle şeyler oldu. Tevafuk efendimiz Aişe Hatun mesela dünyaya geldiğinde bütün Mekke'deki Kabe'deki putlar yüz üstü yere düşmüştü ve o putları tekrar yerlerine efendi monte etmişlerdi. Aynı şekilde efendimiz Aişe Hatun'da da oldu. Salih Aleyhisselam'da da bunları görüyoruz. Bunları yaşadınız yani ben ve benimle bir alakası yok Yerlerin gökleri sahibi olan Allah Dedi ki tamam dedi adam öyle bir şey var Şunu da söylüyor Bak Hud aleyhisselama millet iman etmedi Helak olup gittiler Yapma etme bu mesele ciddidir Yani ben aklıma geleni söylemiyorum Beni de tanıyorsunuz dediler Tepeden tırnağı edep ve vakar dolu Resulullah Efendimiz'e Muhammed'ül Emin Yani peygamber birbirlerinin kardeşi zaten Yani Allah onlara bütün ismet sıfatını vermiş Kemalatı vermiş. Burada ne diyorlar? Qalouu dediler ki, ya Salih. Sonra o devlet başkanı Müslüman oldu, 100 kişi falan deve e, kayadan deve çıkınca onu, o gelecek o mesele. Qalouu dediler ki, ya Salih, ey Salih, kad kün tefine merjüen kable haza. Burada çok etkileyici. Ya Salih, ya biz de senin büyük adam olacaksın. Böyle liyakatli, zamana uygun. Zamanın şartlarına bizim gibi işte bu heykelleri kutsayacaksın heykellere saygı göstereceksin yani bu mevcut ortama ayak uyduracak bir de akıllı dirayetli çocuklarımızda salih ismini taktık yani zamanımızı zaman edeceğiz günümüzü gün edeceğiz böyle hayatın tadını çıkaracağız böyle zannediyorduk yani mercuven umut ettiğimiz efendim beklentimiz vardı size karşı yani beklentisi olan birisiydin. Sen de gittin. Efendim böyle çıktın. Sen de kalktın. Efendim dinden bahsediyorsun. Allah'a kulluktan bahsediyorsun. Efendim nefsimizden vazgeçmemi bahsediyorsun. Mercuven haza, Yani daha evvelden senden beklentimiz vardı ya. Sen de mi böyle? Yani sen de mi bunu söylemeye başladın? Etenhana. Bizi e, nehyediyorsun. de Tapmaktan. Ma ya'budu abauna. Atalarımızın gittiği. E, yolda o yolu o yola mı terk edeceğiz yani atalarımızın yolunu terk edeceğiz e, senin dediğini yapacağız ya ya bayağı umudumuz vardı sana da yani topluma efendim ışık tutarsın millete yol gösterirsin böyle putları da kutsarsın nefsimizin de dediğini yaparsın ne dersek hepsine eyvallah dersin böyle bir yani zımnen bu mana olduğu için bu konuları paylaşmaya çünkü ayeti kerimede merduven haza o demektir. Mesela çocuk çok kabiliyetlidir. Yani insanlar der ki ya bu büyük adam olur. ya Büyük adam dediği zaman hemen eşittir karşısına dünya adamı olur gibi akla geliyor. Yani büyük adam kelimesinde kimse fukaha olur. Kimse müfessir olur. Kimse muhaddis olur kelimesini kullanmıyor. Şu anda da aynı. Yani büyük adam kelimesi yani dünyalık bize dünyada efendim hayatımızı hayat etsin günümüzü gün etsin efendim her şeye eyvallah desin Allah'a kulluk peygamberin yolu vesaire onlar basit işler gibi e, algılanır değişmiyor Allah değişmediği için insan yapısında inanç yapısında inkar yapısında cümleler aynı kullanılıyor ayeti kerimelerin ruhuyla izah etmek gerekiyor mercuven yani senden beklentimiz vardı umudumuz vardı Etenhana kalktın sen de bize, enne abude mâ da abavun, atalarımızın taptığı şeylerden yasaklıyorsun. efendi bizi e, diyorsun Ve inna lefî şekkim mimâ bizi davet ettiğin şeyden e, ileyhi o şeye mûri, Biz şüphe ediyoruz yani bunda şüphemiz, tereddüdümüz var. Direkte inkar edemiyorlar. özde Allah'a kulluk yapması gerektiğini vallahi biliyor. Özünde kendi batıl inançlarının geçersiz olduğunu biliyor. Yani Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapılması işte o dönemde ta bin yıl evvel Salih Aleyhisselam'a inanılması gerektiğini biliyor. Ve orada kullandığı cümleye bakın. İnna lefi şekkin. Şüphe mimma ted'una ileyhi. Bizi davet edeceği yani mürip tekrar burada şüphe ediyoruz. Yani bir tereddüdümüz var bu işte. Ya yani bu dünya gerçekleri böyle. Biz kalkacağız senin gibi böyle dervişlik yoluna gireceğiz. Yani derviş kelimesi burada tabii çok sattığı kalır. Yani buradaki böyle bir yola, din yoluna gireceğiz öyle mi ya? Biz bunlarınla meşgul olacağız şimdi? Bu kadar meseleler varken dağları yontuyoruz, ağaç, efendim taşlara bu kadar şaheserler yapıyoruz. Bu kadar muazzam, efendim teknolojiklem lem yuhlak misluha fil diyor bu e, irame zatil imad. İrem'in asma bahçeleri dediğimiz yine bu zamanın içerisinde öyle bir yerler şehirler inşa edildi ki aman Allah'ım yani o şehirlerin iklimini dahi havasını dahi istedikleri havaya çevirebiliyorlardı. Yani günümüzde klima diyeceğiz ama bütün şehrin klimasını yapabilecek teknolojilerden bahsediliyor. O zamanki meseleler nasıl yapılmış bunlar Kur'an haber veriyor benzer şehirler olmadı o konuları uzun uzun konuşacağız. Allah durdu durdu sadece kıyamete bir saat kala insanlara akıl vermiş değil bizden evvelkilerinde yaratıcısı Allah'tır onlara da akıl veren Allah'tır onların boyları güçleri daha da kuvvetliydi ve o zamanki insanların sözleri ifadeleri net olarak diyor ki sen bizi efendim Allah'a tapmak ve bu gittiğimiz yoldan mı çevirmeye çalışıyorsun günümüzdeki maddeleri yan yana koy birebir aynısı. Aynı çünkü Allah değişmedi. Tedune ilehi murib Salih Aleyhisselam dedi ya ka mi? in kuntu ala min Rabbi. Rabbim celle celaluhu'nun delilleriyle sizlere söylüyorum. Yani Rabbim bana peygamberlik verdi ve atani minhu mevla katından rahmeten peygamberlik. Mevla celle celaluhu beni seçti, peygamber yaptı. Hemen yansuru yansuruni min minallahi in asaytu. Peki Allah'a asi oldum. Bana kim yardım edebilir? Şimdi günümüzdeki insanlar diyorlar ki efendim işte mesela bir konu bir erkek bir kadınla aynı ortamda çalışamaz ve tokalaşamaz. Efendim bunlar haramdır. Müzik vesaire haramdır. İşte şudur da budur da başlıyor itiraz etmeye tamam. Yani efendim onu söyleyen bir hoca da e, tamam sizin dediğiniz olsun bu böyle olsun madem öyle istiyorsunuz o zaman böyle karışık işler olsun dese, o hoca dedi diye Allah'ın hükmü değişmez ki. Salih Aleyhisselam burada net bir şey söylüyor. Bak kavmim, peki ben sizin dediğinizi yapsam, Rabbim beni peygamber ettiği halde tamam, ben sizin dediğiniz gibi nefsime uyup da sizin dediğinizi yapsam, Allah'tan beni kim kurtarabilir? Allah Celle Celaluhu'ndan kim kurtarır? Allah bir defa hükmünü vermiş. Yani peygamber olarak söylese, müştehit olarak söylese, bir ilim ehli bunun helal ve haramını söylese, o ilim ehlinin efendim söyleyip söylememesi Allah'ın hükmünü etkilemiyor ki. Allah zaten kararını vermiş. Mesele Allah'ın hükmünü doğru olarak doğru merciden duymak, peygamberden duyuyoruz. O peygamberin ilahi ifadesini doğru bir şekilde aktaran, günümüz tabiriyle konuşuyorum, bir müştehit, imam-ı azamdan duyuyoruz. Veya gerçek rusuh, ulema, alimler, velilerden duyuyoruz. Heh. O zaman akıllıya düşen nedir? Doğru haber almaktır. Asker, yok yok düşman gelirse gelsin biz bunu kabul etmiyoruz. Yüz bin kilo ordu geliyor ya. Yok yok kabul etmiyoruz. Bir de baktın ertesi günü geldi. Hazırlıksız yakaladı sofranın başında. Hepinizi kılıçtan geçirir. Mesele o gelen haberi tetkik etmek. Madem böyle bir haber geldi hemen tedbir alacaksın. Haber göndereceksin ha baktın ki eve doğru asker geliyor mevzilerini alırsın Efendim düşmanı tuzağa düşürürsün etkisiz hale getirirsin Malazgirt zaferini kazanırsın Mesele akıllı olmaktır Allah bize haber veriyor peygamberlerle bize haber gönderiyor Suhud aleyhisselama haber verdi Nuh aleyhisselama haber verdi Salih aleyhisselama haber verdi hepsi putperest Aynı mantık heykelin peşine git heykeli kutsa Allah'ın yolunu terk et Nuh Aleyhisselam'ı kastediyorum. Hud Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Yani günümüze daha gelmedi mesela, Altı bin sene geriden bahsediliyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Biz putları bırakıp da senin dediğini yapacağız? Yani bu ya ne güzel elimizde yonttuğumuz bu taşları şekillendirdik, heykel yaptık. Biz bunları kutsuyoruz. Bunları mı bırakacağız? Aynı mantık. Acayip bir mesele. Kale. Salih Aleyhisselam bu ifade çok mühim. Peki... Rabbim tarafından benim bir delilim var. Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Bana hükümlerini bildirdi. Efendim Rabbim bana diyor ki mülkün sahibi benim. Benim mülkümde benim dediğimi yapacaksınız. Eğer ben Rabbimin dediğini yapmazsam Allah'tan beni kim kurtarır? He? Fema tezidûneni siz bana arttırmazsınız. Gayret taksir hüsrandan Beni hüsran edersiniz. Yani hüsran edersiniz bakıyorsunuz. İlimle meşgul olan, dinle meşgul olan harama fetva çıkartmaya kalkışıyor. Yani icabında faize fetva çıkartmaya kalkışıyor. Allah'ın menhi kıldığı kadın erkek karışık işlere fetva çıkartmaya kalkışıyor. Peki Allah'tan seni kim kurtaracak? Sen fetva çıkarttın da Allah'tan seni kim kurtaracak? Onun için biz şunu yapmamız lazım. Bu ayeti kelimelerin ruhunda şunu anlamamız lazım. Biz bir defa doğruyu bir ortaya koyacağız. O peygamberler doğruyu ortaya koydular. Velev ki Zekeriya aleyhisselam gibi şehit olsa bile o peygamberler haktan vazgeçmediler. Ona tabi olanlar diyeceğiz ki Allah'ın emri bu. Doğrusu budur. Ha biz bunu yaparız yapamayız. O ayrı bir mesele. Doğrusu budur. Allah'ın emri budur. Hüküm budur. Ben buna inanıyorum. Ha ondan sonra biz bunu nasıl uygularız? Ona bakacağız. Devlet ve millet olarak ne kadar uyguladıysa kul takatinden sorumludur. Önce iman. Yani kabul etmek için herhangi bir şeye gerek yok. Kalben iman ediyorsun. İnandım diyorsun içi kumar faiz zina aramdır kabul ettim ha, uygularız uygulayamayız efendim toplum ve millet olarak uygulanırız şimdi Salih aleyhisselam uygulamaya kalkıştığı zaman 4 milyon insandan hemen söyleyeyim konular şimdi geliyor efendim, uygulayabildikleri 150 kişi falan iman etti burada tefsirlerde baktığımız zaman 40 kişiden bahsediyor 50 kişiden bahsediyor 300 kişiden bahsediyor. Ya Salih sen niye dört milyonu iman ettirmedin? Tabii dört milyon da net bir rakam değil. Bunlar kayıtlar bu şekildedir. Bu kadar milyonlarca insan var. Niye onları efendim yola getireme Gelmedi. Yola gelmedi. Peygamber mesul değil. Biz yani Salih aleyhisselam ve ona inananlar. Ya Rabbi biz senin hükümlerini kabul ettik. Siz geçin bu tarafa. Evet iman etmeyenler siz de bu tarafa. Efendim inanan kurtulur. iman etmeyen kaybeder. Veya kavmi. Salih Aleyhisselam'dan mucize istediler. Ve Salih Aleyhisselam dedi ki yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Onlar dediler ki o zaman bize bir mucize göster. Mucize olarak da Rabbimiz Celle Celaluhu Onlar Dediler ki bize bir kayadan deve çıksın. Kayadan deve çıksın. O yaşadıkları yerde büyük bir kaya vardı sahranın ortasında ve o kayaya Salih Aleyhisselam dua etti. Şartlar koştular. Dediler ki bu kayadan çıkacak olan deve bir dişi olsun. İki dışarı çıktığı zaman da yavru yapsın ve o şekilde dedi işte büyük bir deve olsun Birkaç tane şart koştular ki inkar kapısı olsun diye. Biliyorlar çünkü. İnsan özünde e, efendim Allah'ı Celle Celaluhu ve sonsuz kudretini herkes biliyor. Müslüman da gavuru da. O zamanki inkarcılar. Efendim böyle şartlar koştular. Bu kayadan deve çıksın, kayadan deve çıkmaz. Oldu ki çıktı. O dişi olsun, bir de çıktı dişi. Çıktığı gibi de yavru yapsın. Salih bir dua etti. Ya kavmi, ey kavmi Hâzîhînâ katullâhi lekum. İşte o kaya açıldı. Açıldıktan sonra aynen böyle bir, bir, bir e, doğum yapar gibi efendim oradan deve dışarı çıktı. Ayetle sabittir. Efsane falan değil. İnkar eden kafir olur. Deve çıktı dışarıya. Dediler tamam kayadan deve çıktı ama efendim biz dişi olacağını söylemiştik. Bir de baktılar hakikaten dişi. E tamam dişi oldu buraya tutturdun ama yavru yapması gerekiyordu. Hemen Allah'ın mukadderatı yavrusu da olunca ne kadar büyük sihir bassın dediler. İnanan olmadı. Birkaç kişi iman etti. Yani imanan diyor kalil diyor orada. Kalil çok az. İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. Ateşten çıkıyor. İman eden sıfır. Hiç kimse iman etmedi. Binlerce kişi Zülkif e, aleyhisselam kabirden insanlar kalkıyor. Diyorlar ki o peygamber hak bir peygamber ona tabi olun onun dediğini yapın binlerce kabirler yarıldı millete söyledi iman eden sıfır kimse iman etmedi aleyh ve selam efendimiz yıktara bes tisa kıyamet yaklaştı ben şakkal kamer ay ikiye yarıldı müşrikler dediler ki ay ikiye bölünsün dua etti Resulullah Efendimiz ay ikiye yarıldı efendim biri bir tarafa gitti biri bir tarafa gitti gözleriyle gördüler bir dönem sonra ay geldi yapıştı. o ne büyük sihirbatsın dedi. Kimse iman etmedi. Kimse iman etmedi. Birkaç kişi orada e, olabilir dedi falan. E, bir de iman etsek mi acaba falan. Öyle birkaç kişiden bahsediliyor. Adam cehenneme giriyor. Cehennemden çıkıyor. Yine inkarına devam ediyor. Bu gavurlar acayip bir şey. Acayip. Ya kavmin. Hazina katullah. Bu Allah'ın mucizesi bir deve işte çıktı. Lekum. Şimdi onların yaşadığı bölgelerde insanoğlu Allah Celle Celaluhu'nun ah mülkünde Allah'a sırt çevirirse Mevla Celle Celaluhu onlara bir kısırlık veriyor. Yani nesli azalıyor. küffar aleme baktığımız zaman hakikaten nesilleri bitiyor. Yani genç nesil yetişmiyor, kısırlıkları çoğalıyor. Meyve veren ağaçları kurur diyor. Efendim kendi hayvanları sığırlar. Doğurganlıklarını bitirir Ve sular kurur diyor Böyle rivayetler var Yani kadınların kısır kalması Ağaçların meyve vermemesi Sığırların kuzuların yavru yapmamaları Ve suların kuruması meselesi vardır Bu dört bir tane büyük bela gelir Şimdi bu kavmede bu belalar gelmeye başladı Hanımları nesil yapmamaya başladı Efendim Ağaçlar meyve vermemeye başladı Meyveler kurumaya başlıyor ve ondan sonra efendim hayvanlar e, nesil çoğaltamadı ve çevrede çok sular vardı. Sulak bir yer. Yaşadıkları yer bol vadi. Kuyuların hepsi kurudu. Suların hepsi kurudu. Ya yani Mülk suresine geçer. Kul eraytum in asbaha maukum kavra Sizin sularınız derinlere çekilse. Fe men yatiikum Size akan pınarları kim getirir? Sular çekildi. Tebarik de Mevla söylüyor. Allah suzlukta bizi imtihan etmesin. Bir tane kuyu kaldı. Fezeruha kötülük etmeyin. Tekul fi ardillah Allah'ın mülkünde yesin içsin. Onun efendim otladığı vadiler, vadileri otluyor. Bir tane kuyu var. Bir tane kuyudan bir gün deve içiyor. Bir gün de insanlar içiyorlar. Başka su kalmadı. Efendim, başka su kalmadı. Ama deve içiyor ama içtiği efendim suyu kurutuyor. O gün su başka su kalmıyor. Fakat öyle bir süt veriyor ki bütün insanlara yetiyor acayip bir şey ayetler bunları söylüyor Teülfi ardilla V Teu biz ona kötülük yapmayın Kötülük yapmayın ona Efendim Vadilerde otluyor Vadiler yeşeriyor bir bir kötülük Feahhuzkı Aın ka çok yakında başında büyük bir azap gelir e, İnanmıyor pazarlık yapıyor Allah'a inanmak için deve istiyor vesaire. Yani niye Allah'a cerelle inanmıyor musun? Peygamber'e inanmıyor musun? Peygamber sana doğru bir şey söylüyor. Yani inkara varan efendim inat Mevla Celle Celaluhu da onları tahkir ede. Madem böyle mi istediniz? Yani ee, mucize istemek inkarın alametidir. İnkar ediyorsa, mucizeyi de Mevla gösteriyorsa ona liyakatini göstermedin mi belayı bekliyor demektir. Öyle şey olur mu? İnanacaksın. فَيَهُزَكُمْ عَزَابٌ قَرِيمٌ فَاقَرُوهَا Peki. Peki. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim ayetleri, meseleleri hızlı geçiyor. Burada neler var, ne incelikler var. Ve aradan zaman geçti. İnsanlar bu devenin bu şekilde bir gün o su içiyor, bir gün insanlara su bırakıyor vesaire. Fakat içtikleri sütler bütün kavme yetiyor. Ancak deve aleni olarak dua etti. Allah'ım dedi. Allah'ım bu nankör insanlara... Benden içen yani benim sütümü içen iman ehline efendim, feyiz, bereket ve rahmetlerini arttır. Ve benim sütümden içen e, kötülerin dedi öyle bir hastalık bela ver ki dedi dermansız kalsınlar dedi. Yani bazen Allah sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarına öyle bir bela veriyor ki yani gücü kuvveti tasarrufu olan adam ne yapacağını şaşırıyor. Böyle insan zannediyor ki benim şöhretim, param, imkanım, sağlığım hep devam edecek. Mevla bir hastalık veriyor, koca adam yıkılıyor, yerle bir oluyor. Bunun üzerine efendim dermanı da kalmıyor. Hani dünyayı titretirdin? Parayla hani her şeyi yapardın? Şimdi bu Salih Aleyhisselam'ın devesinin böyle bir ince bir noktası var. Allah Celle Celaluhu mülkünde de Mevla haddini bilmeyen nankörlere... Allah Celle Celaluhu e, rahmetini, gazabını celbettireceği zaman, rahmetini bitirdiği zaman Allah rahmeti bitmez. Orada Allah Celle Celaluhu bu sefer verdiği ikramı müminlere rahmet olur. Ama kötülere de nikme dediğimiz azap olur. İşte o sütten efendim içen müminler sıhhatte kavuştular. Zaten biraz sonra azap geldiğinde kurtuldular ve o kötü insanların hanımları Kısır kaldı ve çocukları kurudu nesiller yok olmaya başladı İşler tersine döndü Mevla kuluna mühlet veriyor ama mühletini bitirdi mi de gazabını indiriyor dediler ki biz bu deveyi keseceğiz bu deve bizim başımıza sıkıntı oldu bu sefer orada e, kudar diye biri vardı azgın bir adam ve o dönemin böyle kötü kadınlar vardı o kötü kadınlarda ona musallat ettiler. Tabirciyse baştan çıkarttılar. Yap bu işi, yap bu işi vesaire diye. Yani tarihin seyrinde hep bunları görüyoruz. Yani fitne araçları. Belamlı bir mevurada da kadını kullandılar, parayı kullandılar. Büyük alim idi. Onları aldandı ve efendim e, zalimlerle işbirliği yaptı. Bu sefer Yuşuhaley aleyhisselamın aleyhinde ve dua etmeye, ona aleyhinde hareket etmeye kalkıştı. Ve bu sefer kafirlerin parasını alan, onların e, yetkisini, onlara sırtını dayayan Belamd-i baura bu sefer Yuhuş Aleyhisselam'a Müslümanlara karşı çıkınca, Mevla onu köpek gibi, aynen bildiğiniz, e, kemeselil Kelp diyor Kur'an-ı Kerim, Araf suresinde köpek. efendim Onların tefsirleri geçti, bakabilirsiniz. <gülüyor> ve e, feci bir şekilde... Feci bir şekilde Allah'ın mülkünde daribe-i gitti. Ve yakami hazini nakutullah'ın ayeti fezeru tekul fi erdillahil suin. Ona bir kötülük yapmayın. Fe yekuzukum azabun kalib. Fe Onu kestiler. O kadar dediğimiz yanında da 9 tane efendim işte mudar, muzur ne varsa 9 kişiyi buldu. O 9 kişiyi bütün kabileleri dolaştılar. Kabileleri dolaştılar. Bölgeleri dolaştılar. Kur'an-ı Kerim فَعَقَرُوا. Hep beraber kestiler diyor. Halbuki kesen bir kişi. Deveyi kesen bir kişi. 4 milyon kesmedi ki. Fakat Kur'an-ı Kerim 4 milyonun hepsini kastediyor. Yani milyonlarca insanlar onu kestiler diyor. Nedeni inceliyoruz şimdi. O kudar dediğimiz adam ve onun yanındaki... O azgın adamlar kapı kapı dolaştılar. Herkesten yetki istediler. Çoluk çocuk yaşlı genç dediler. Ya kes o deveyi ya. Kes ama bu mucize ya. Peygamberin bir mucizesi. Siz istediniz bunu. Karşı çıktılar. Faha. Ve yetki verdiler. Hepsi onay verdi. İşte onlardan bahsettiğimiz 150 kişi. Bir rivayet 300 kişi. Tamam 300'ü kenara koyduk. Milyonlarca insanlar. Tamam kes. İşte bu meselede e, paylaşmak istiyorum. Yani oy dediğimiz mesele de buna benziyor. Yani bir insan diyor ki ben dine, vatana, mukaddesata faydalı olmaya çalışacağım. Öbürü de diyor ki benim dinlen işim yok diyor. Efendim mukaddesatla işim yok diyor. Burada tercih yapılması. فَاقَرُوا <gülüyor> Kestiler. Ha o deveyi fekale. <gülüyor> Salih Aleyhisselam dedi ki temetteu fi darikum yurdunuzda Yiyin için, hayatınızı devam ettirin ama ancak selaseteyyem. Üç gününüz kaldı. Üç gününüz kaldı. ذَلِكَ <gülüyor> وَعَدُونَ Bu Allah'ın vadidir. Gayru <gülüyor> مَكْذُوب Asla burada bir yalan yok. Göreceksiniz. Üç gününüz kaldı. Haddinizi, hududunuzu bitirdiniz. Efendim, hududunuz bitti. Birinci günde sapsarı olacaksınız. İçi, ikinci günde kıpkırmızı olacaksınız. Moraracaksınız. Üçüncü günü simsiyah olacaksınız. Dördüncü günü helak. وَاَخَزَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا sayha Peki. فَلَمَّ جَاءَ emr'una Ne zaman ki bizim hükmümüz geldi. Üç, birinci günü sapsarı oldular. Dediler ki ya işte rüzgar tersine esti de onun için işte depremler oldu da işte fay hattından oldu. Evet sebepler alimi olabilir ama. Yani Allah Celle Celal ona sana bir ikaz olarak, ihtar olarak bir ibret al. E işte yüzümüz sarardı, şöyle oldu. Örtesi günde morarmaya başlayınca bazıları korkmaya başladı. Aa, acaba hakikaten mi? Hep işi sebepler alemine bağlayanların yapısı hep aynı. Yani kırmızı oldu da şuradan oldu da şöyle oldu da böyle oldu da mülkün sahibi Allah'ın tasarrufu yok mu? Şimdi hızlandıralım. ...murarmaya başlayınca... ...korkmaya başladılar. Üçüncü günde simsiyah olunca... ...herkes göğe bakmaya başladı. Azap geliyor artık. Tövbenin de bir faydası kaldı. Zaten yani tövbenin de faydası yok. İnkar ettiler çünkü. Simsiyah olunca... ...dördüncü günü. ''Bizim hükmümüz geldi.'' buyuruyor Allah. ''Necceyna salihan salih aleyhisselamu... ...vellezine amenu ma'ah.'' Onunla beraber iman eden... ...kulları... ...biz... Kurtardık diyor 300 kişi. Bir rahmetin minna tarafımızdan bir rahmet ile. Şimdi burada Hud aleyhisselam'da da aynı rakamları gördük. Yani yüzlerce kişi. Burada da aynı yüzlerle ifade edilen milyonların içerisinde. Günümüzde de şu söyleniyor sürekli. Efendim yani bu kadar kişi cehenneme mi gidecek? Hud aleyhisselam'ın milyonlarca kavmi o kadar kişi cehenneme gitti. Ee, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine 80 kişi bindi. Burada çasayı rivayetler var. Orada da aynı kaç milyon insan var. O kadar kişi cehenneme mi gitti? Onu ben bilmem. Ancak gemiye kim bindiyse kurtuldu. Hud Aleyhisselam'a kim tabi olduysa o kurtuldu. Salih Aleyhisselam, ''Biz Salih'i ve ona iman eden birkaç yüz kişiyi kurtardık bir rahmetin minna.'' ''Ve min hizzi o günün o dehşetli rezilliğinden.'' İnne rabbeke Allahu'l-kavi. Çok güçlüdür. el al yücedir. Allah yücedir. Ve hazellezine zalemu Dördüncü gün olduğunda sayha. Öyle bir efendim yüksek ses göklerden kı kıvılcımlar yağmaya, yerlerden kayalar efendim o yüksek ses o esen rüzgar insanları böyle yerlerinden söktü. Aynen o kelimeleri kullandılar bizim evimizi Allah bile yıkamaz demeye çok güçlü binalar yaptılar yıkamaz o elleri evleri birisi böyle geniş duvarlar yaptı temeller attı büyük bir kapı taktı dedi evimi kimse yıkamaz dedi buna bunu yıkmaya kimsenin gücü yetmezdi öyle bir rüzgar esti ki efendim o kapıları söktü Adam da kendine güzel böyle muhkem bir yer yapmış. Oraya böyle rüzgar girdiği gibi o adamı efendim havalarda uç, kayalar uçuşuyor. Kayalara vura vura adam toz oldu, duman oldu. Zaten gelecek şimdi. Fesbehu oldular. Fidiyarim yurtlarında casimi dizüstü çöktüler kaldılar böyle. Vay başımıza gelenler. kenlem yagneu fihâ. Dizüstü çöktüler yapabilecekleri yani kıpırdayacak hal bırakmadı Allah sanki orada yaşamadılar, hepsi yok olup gitti, yok olup gitti, hepsi toz duman, toz oldu, kum oldu, yok oldu, sen kime karşı çıkıyorsun, şimdi insanlar şurada hata yapılıyor, e işte belki kavimler böyle helak oldular, e biz istediğimiz gibi yaşarız, Allah bu kavim 700 sene yaşadı bunlar, bir günde helak olmadılar, onlar için de aynı kıyamet bu, Nuh Aleyhisselam'ın dönemi ayetle sabit. 950 yıl sadece peygamberlik dönemi bu. Demek ki doku, yani 950 sene sonra e, e, Nuh tufanı oldu. 950 yıl hayat devam etti. Sonra Uhud Aleyhisselam o da aynı 700 seneden bahsediliyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Bunlar da 200 ile 700 arasında. Tabii kaç yüz sene sonra helak oldular. Kur'an-ı Kerim'de her ayrıntı yok. Hadi şevrlerde de bunları söylemiyor. Ama 500 yıl diyelim. 500 yıl insanlar putperestlik yaptılar, istedikleri gibi hayat sürdüler. Ondan sonra ne oldu? Ağaçlar kurumaya başladı. İnsanlar kısırlaşmaya başladı. Hayvanlar doğurmamaya başladı. Sular çekilmeye başladı. Allah'ın gazabı celbedilmeye başlayınca sarardılar, borardılar 500 yıl sonra. İşte günümüzün insanları şu Andrasullah Efendimiz'den sonra 1400 yıl oldu. 1400 sene. ...yani ne kadar ömrümüz kaldı... ...yani işte ondan sonra zaten... ...dünyanın tamamı yok olacak... ...aynı şeyler oluyor... ...yani insan ne zannediyor ki böyle Nuh Tufanı... ...Ad Kavmi, Semud Kavmi böyle... ...küt küt küt üst üste erdi. değil ki ya... ...aralarda ne kadar zamanlar var... ...meselelerin bütününü görmek... ...Allah aceleci değil... ...ayeti kerime ne buyurdu burada... ...Allah kavi... ...çok güçlü, aziz, yücedir... ...Allah aceleci değil... ...Mevla mühlet verir, ihmal etmez... O zalimleri yakaladı Yüksek bir ses Yüksek ses allah Alem Böyledir demiyorum ancak Hani bir insan uçakta giderken Bin kilometre hızla gidiyor Genellikle yedi sekiz yüz Dokuz bazen çıkar Efendim Bin kilometre hızla gidiyor O uçağın üstü olmasa O açık alanda uçmaya kalkışsan Nasıl insanın kafası kopar herhalde Şimdi dünya yüz bin kilometre hızla yani bin, on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin, elli bin, seksen bin, yüz bin kilometre hızla dönüyor şu anda hareket ediyor. Bin altı yüz kilometre güneşin etrafında yüz bin. Şimdi bir anda dünya atmosfer bizim üstümüzdeki kabuk gibi yani bir nevi uçağın böyle şeyi gibi yani bizi koruyor. Atmosfer bir yok olunca Allah-u Alem tabi o yüksek ses, yüksek ses ve asbahu olacaklar zalemus sayha. Fasbahu oldular fi diarihim yurtda cahsimin kendim ya fiha sanki o dünyada orada yaşamadılar Ela inne semud, us semud kavmi keferu <gülüyor> rabbehum, rabblerini inkar ettiler Ela <gülüyor> bu denli semud, semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar demek oluyor ki burada Allah'ın gazabı neyle geliyor? Allah cellecilen hükmünü inkara başlayınca onlar deve istediler. Deve geldi. Ee, şimdi mucize istemek Allah'ı haşa denemeye kalkışmaktır. Mevla Celle Celaluhu mucizelerin akibeti çok feci bir şekilde onlar akibetine katlanırlar. Biz hiçbir şey beklemeden ellerini ümle bir gayb. Eliflamim. Dalikel Kitabu'l-Araevifi. Allah'ın kitabında şüphe yoktur. Hüden lil müttakil, muttakileri yol gösteriyor. Elledine onlar, yu'minüne bil gayb, görmediklerine inanırlar. Allah'ı görmedik, melekleri, kitapları, peygamberleri, ahireti, kaderi görmedik, inanıyoruz. Şimdi inanmayan ne yapıyor? Mucize arıyor. Yani bana bir şey göster de inanayım. Mevla gösteriyor, gösterdiği halde yine inkar ediyor. Böyle şey mi olur diyor, inkara kalkışıyor, itiraza kalkışıyor. Mevla Teala bu sefer... O dönemde ne yaptı işte tekrar ediyorum insanlar kısır kaldı ağaçlarda meyve kalmadı kaç yüz sene tekrar ediyorum 500 sene 600 sene sonra böyle, böyle aceleci değil ondan sonra efendim hayvanlarda kısırlanmalar oldu yer sular çekilmeye başladı en büyük imtihan susuzluk Allah susuzlukta imtihan etmesin şimdi dünya efendim susuzluğa doğru gidiyor diye böyle bir şeylerden bahsediliyor artık kıyamette kendini gösterecek inşallah Rabbim bizi ulaştırmasın. Ama kendini gösterecek görüntü onay doğru gidiyor. İnsanlar Allah'a bütün gücüyle sırtını çevirip gidiyorlar. Biz istediğimiz gibi yaşarız. Biz kendi e, efendimiz kendimiz veririz. Kendi kaderimizi çizeriz. Neyin kaderini çiziyorsun ya? Gökler senin mi? Yer senin mi? Dünya senin mi? Neyi senin? Mevla Teala daha belki kavimlere Salih Aleyhisselam yalvardı. Hud Aleyhisselam'ın kavminası helak oldu. Hud Aleyhisselam kurtulduysa sizin de akıbetiniz o. Yapmayın bunu. Ve Mevla Celle Celaluhu Salih Aleyhisselam ümmetini aldı. Oradan ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Mevla onlara bir azabını gönderdi. Gökten böyle kıvılcımlar yağdı. Yerden böyle taşlar yağdı. Öyle bir sesler, çığlıklar. Ve bütün kavim helak oldu. Burada şöyle bir şey anlatılır. Cebrail Aleyhisselam Salih Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'ın elbisesi ve asasını verdi. Yani Adem Aleyhisselam'ın elbisesi. Ve Adem Aleyhisselam'ın asası Salih Aleyhisselam Salih Aleyhisselam'dan nesilden nesile Şuayb Aleyhisselam'a Şuayb Aleyhisselam'dan da Musa Aleyhisselam'a geçti O cennetten gelen bir asa allah alem efendim. Bir de e, İdris Aleyhisselam'ın yüzüğü e, ve Nuh Aleyhisselam'ın da kılıcı kendisine verilmiş oldu Yani Salih Aleyhisselam'da böyle kutsal emanetler vardı Adem Aleyhisselam'ın elbisesi ve asası, İdris Aleyhisselam'ın yüzüğü, Nuh Aleyhisselam'ın kılıcı Salih Aleyhisselam'a emanet edilmiş oluyor. Ve o emanetler daha sonra nesilde mesela o yüzükten bahsedilince de yine Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya getirdiği ve Süleyman Aleyhisselam'a verilmesi ve bütün dünyaya o yüzükle hükmetmesi o tefsirde de geçmişti yine ve o yüzüğü bir ara kaybediyor, tekrar e, bir yıl geçiyor, bir yıl sonra tekrar kendisine veriliyor uzun meseleler. Sonuç itibariyle Allah'ımız buyuruyor ki Sanki onlar benim mülkümde yaşamadılar. Halbuki milyonlarca insan Allah'ın mülkünde yaşadılar. Meseleyi bitireyim. Bugün tefsirimiz e, Salih Aleyhisselam'la noktalanmış. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı konuşacağız. Tevafuk hep konu konu gidiyor. Böyle tevafuk ediyor. Şimdi Salih Aleyhisselam'ın başına gelen hadiseleri gördüğümüzde Mevla Celle Celaluhu o dönemin insanları Allah'ın mülkünde Allah'a kulluğu terk ettiklerinde Mevla onları temizliyordu. Yani bölgesel bir Mevla Celle Celaluhu kendisine asi olanları ortadan kaldırıyor. Fakat kıyamet dediğimiz toptan pazarlık oluyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. 20 tane daire var. Eğer ee, 10 yaşında 20 yaşında evlerde tadilat oluyor. Eski elbiseleri kırıp atıyorlar döküyorlar. İnsanoğluyu da Mevla Teala kendi mülkünde kendi hükümlerini kırıp döküp yok edenleri Mevla Teala onları oradan Çıkartıyor, yeni malzemeler, yeni insanları getiriyor. Huve <gülüyor> en yoktan var ediyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Lakin kıyamet ne? O dev bir bina, dinamitler bağlanmış. Müteahhit diyor ki, bu bina daha taşıyıcıları kalmadı. Bak burada efendim e, kum gibi dökülmeye başladı. Demir görüldü. Artık filizler görülüyor. Kendiliğinden çökecek bu. Bu bina çökecek. Mevla Teala buyurdu ki, benim mülkümün, Kullanım müddeti bitiyor. Ben buna içine içinde dünya mucize, dünya bir mucize içerisinde altı bin derecelik alev var. Biz şu anda alevin üstünde 33 kilometrelik toprakta duruyoruz. Onun altı altı bin derecelik alev, volkan, volkanlar patlıyor ya dışarı çıkınca. Üstümüzde güneş o da sekiz bin derece. Bu ateşlerin içerisinde Allah bize hayat veriyor o toprağın üstünde. Mevla buyurdu ki o dinamiti hazır zaten. Biraz sonra kella idâ dûkketil ardu dekken dekka. Zaten kelimeye de bakın dekken dekka. Paramparça dedim. yani. Mevla kainatı yıkacağım diyor. Ama üstündekiler ben istediğim gibi yaşarım. Ben özgürüm, ben hürüm. Onu biliyoruz biliyoruz. Biraz sonra dünya güm. Gidecek, yok olacak. Mevla yok edeceğim diyor. Yani evvelki dönemlerde evin tadilatı kıyamet ise binaların yok olması. İşte Nuh aleyhisselam, işte Hud aleyhisselam, işte Salih aleyhisselam. Şimdi geldik İbrahim aleyhisselam ve Lut aleyhisselamı bir sonraki derste konuşacağız. Tevafuk bu tefsir bölümleri böyle gidiyor. Bunu ben ayarlamıyorum. Dersimiz burada bitiyor. İbrahim aleyhisselamdan devam edeceğiz. Rabbim rızasına nail eylesin. Ya Rabbi ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet. Senin kitabın Kur'an yolunda, Kur'an'ı bin yolunda onu başta diye ederek, evladı, evrimizi, çoluk çocuğumuzu bu yolda yetiştirerek, ömür sermayemizi rızana uygun yetiştirmeye muvaffak eyle. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Abduhu ve Rasulü diyerek huzuruna varan kullarına dahil eli el fatiha Allah müsaade eder. Ağzı bıllahi min al şeytanın rüjim, Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi alamin, Manik <gülüyor> yümdin. İyak nə ve İyak nə